94.9 Açık Radyo'dan Herkese yaptılar diliyoruz Bilgi Çağının Hukuku programına Hoş geldiniz sevgili dinleyenler ee, Bugün e, Sık sık bugünlerde e, Konuğumuz olan sevgili Avukat Serhat Koç ile Birlikteyiz tekrar Ama artık 5651 Sayılı kanun ve onun yarattığı e, Karabasanları Konuşmamaya karar verdik Tam tersi Bugün daha teknik, daha çok insanı ilgilendiren, daha temel konulardan birini konuşacağız böyle bizim ülkemiz için olmasa bile dünyada öteden evet. beri tartışılan bir şey. E bu konuya e, nasıl fikrim evet. Bu konuyu nasıl bulduğumuzu da açıklamak istiyorum sevgili dinleyicilerimize çünkü ben çok eğlendim onu bulma sıramızda. <gülüyor> Tam programdan önce acaba ne çalsak diye düşünürken, Serhat Koç bize döndü dedi ki istediğinizi çalabiliyor musunuz? Biz de durduk. Evet dedik. Hatta ben konuyu teknik bir soru zannettim. Dedim ki ama bakan arkadaşımız sağ olsun hemen gidiyor buluyor parçayı getiriyor. Peki telif hakları ne olacak dedi. Dedik işte radyo bunu toplu olarak zaten işte bir şekilde hallediyor ve ödüyor. İyi ama dedi bu iş böyle olmaz. Ne dedi Serhat Koç? Yani şöyle. E, e, yani ne kadar detaylı anlatayım. Sonuçta ortada bir eser varsa örneğin şarkı bir eserdir. Eser sahibi var demektir Eser sahibi de işte orada icracı sanatçı söyleyen Veya işte eseri bestesini yapan besteci Sözlerini yazan söz yazarı Bunların hepsi eser sahibidir Dolayısıyla sizin bunlardan o eseri çalmak için Baştan bir izin alıyor olmanız lazım Ücretli ya da ücretsiz Ondan sonra çalıyor olmanız lazım Çünkü sizin onu çaldığınız yerde çalınmasını istemiyor Olabilir sonuçta eser sahibi Temelde budur Ama tabii ki yani burada kabul edilen bir gerçek olarak hani yapılan yayının kalitesi vesaire saygınlığı çalarsınız sonra da e, onların e, ajanlarıyla, e, ajanslarıyla görüşürsünüz ya da meslek birliklerinden belki de bu alınıyordur başta ve o bütün veri tabanındaki şarkılar çalınabiliyordur hak sahipliği olarak. O zaman teorik olarak hani ana akım biz burada müzik hani programıda meski müzik konuşuyorsunuz ana akım müzikte bir sorun olmadığını anlıyorum Genelde, çünkü onlar hepsi hani bir ki. meslek birliğine bağlı. Büyük ihtimalle. Ama işte internette bulduğum bir kişinin kendi sitesine koyduğu çok hoş bir parçayı ne kadar güzelmiş deyip çaldığımda belki Tabii, de hukuk, yanlış bir şey yapıyor. E, teorik olarak hukuka aykırı. O yüzden de hani biz genelde bu tür şeylerde bizim ülkemizde pek, pek duyulmayan Creative Commons dediğimiz e, yaratıcı lisans türüne sahip e, müzikleri, eserleri kullanıyoruz. İşte bir poster yapacağımız zaman, afiş yapacağımız, web sitesi yapacağımız zaman kullandığımız parçalarda ikonlar, resimlerde, fotoğraflarda genelde bu tür lisanslara sahip oluyor. Yani Creative Commons lisansının altında birkaç... Tane tane söylesene birkaç Creative Zeyrat, Commons seveyim. Creative Commons Yaratıcı müşterekler yani. diye çok saçma bir Türkçe çevirisi var. <gülüyor> creative Commons e, bir lisans türü Şöyle ki diyebilirsiniz ki benim bu fotoğrafımı alıp kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ticari amaçla bile kullanabilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama ticari amaçla kullanamazsınız. Ya da işte sadece alıp kullanabilirsiniz gibi değişik seviyelerde belirtebiliyorsunuz. Ben genelde mesela yazılarımı istediğiniz gibi alıp kullanın değiştirebilirsiniz ama hani ticari amaca yönelik kullanmayınız şeklindeki lisansı kullanıyorum web sitemde yazdığım yayın yazılarda. Genelde bu tür şeyleri biz hani müzik olarak da çalmayı vesaire bu tür ortamlarda tercih ediyoruz. Ama o fiili e, hüküm ifade ediyor Türk hukukunda değil mi? Türk hukuka uyarlanmış değil Hemen diye. hemen çok önemli ve bu aralar taktığım hatta belki üzerine gideceğim yazı yazacağım bir konu. Türkiye'deki bununla ilgili kanun 5846 sayılı Kanun Fikir ve Sanat Korunması Kanunu. E bu kanuna göre, bu 5846 sayılı kanuna göre eser sahibinin eseri üzerinde size verdiği o lisans dediğimiz kullanım hakkının mutlaka yazılı bir sözleşmeyle yapılmış olması gerekiyor. Yazılılık şartı var yani yazılılık şartını kağıda yazıp imza atarak ya da elektronik imza ile mailleşerek gerçekleştirebiliyorsunuz ama ...sözlü olmuyor ya da işte normal mail olmuyor. Dolayısıyla büyük bir sorun var aslında herkesin görmezden geldiği. O da şu ki birçok siteye üye olurken özellikle bu resim yüklediğiniz, müzik yüklediğiniz... ...veya dinlediğiniz sitelere, baktığınız sitelere biz size bir lisans sözleşmesi çıkartıyor. Ve bunu tıklıyorsunuz, geçiyorsunuz. Çünkü genel olarak zaten bu yaratıcı endüstriler Amerika'da veya İngiltere tabanlı kurulmuş oluyorlar. Onların kanununda böyle bir yazılılık şartı olmadığı için... ...o sözleşmeyi internet üzerine tıklayarak geçmeniz orada geçerli hukuki. Yani ama Türkiye'de aslında o yapılan sözleşme geçerli değil. Doğal Dolayısıyla hani Türkiye'li bir şirketin böyle bir sözleşmeyi kullanıcılarına sunması mümkün değil aslında. Geçerliği sıfır olan bir şey. O yüzden Creative Commons'da hep internette kolaylık olsun diye bulunmuş bir lisans türü tıklıyorsunuz. Kabul ediyorsunuz hem lisans veren hem lisans olarak, alan olarak tıklamayla olan bir şey. Türk hukukuna göre geçerli değil işte o aşılabilmesi Bu, istediğimiz bir şey yazılılık şartı. Ama aynı konu tamam hani biz şu anda telif hakları üzerine konuşuyoruz farkındayım ama yazılılık şartı açısından söylüyorum. Bir elektronik ticaret sitesinden bir Türk elektronik ticaret sitesinden herhangi bir mal siparişi verirken. Mesafeli satış sözleşmesi. Mesafeli satış ama, ama aynı şekilde hani elektronik olarak işte, onun onu Aynen öyle çok güzel bir örnek. Türkiye'de mesafeli satış sözleşmeleri ilgili yönetmelik ve yönetmeliğin bağlı olduğu tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde herhangi bir elektronik veri taşıyıcısı ki burada bir web sitesi oluyor bu üzerinden tüketiciye sunulabiliyor ve tüketicinin bunu elektronik olarak onaylaması o sözleşmenin kurulmasını sağlıyor. Yani hmm. burada Sanayi Bakanlığı çok enteresan ileri bir kanunlaştırmayla böyle bir şeyi kabul etmiş. Çünkü yoksa elektronik ticaret yürümüyor. Tabii. Aynı şekilde Kültür Bakanlığı'nda bunu görüp Sosyal medya sitelerinin bu e, türden lisans sözleşmelerinin on, elektronik onaylı olabileceğini kabul etmesi lazım. Evet yani birinin yasal dayanağı var o elektronik ticaret Mes mesafeli satış sözleşmesinin. Creative Commons türü yani tek taraflı verilmiş bir irade beyanı evet. bu. Benim eserimi şöyle şöyle kullan böyle böyle kullanma diyor. Ve sana güveniyor o ona uygun hı hı. kullanacağına eğer Ya kullanırsa. copyright da olabilir bu ki örneğin kutulu bir işletim sistemi aldınız e size hiçbir yazılı sözleşme yapılmıyor sizinle yani teorik konuşuyorum şu anda. Normalde Türk kanunu o kadar geçmişte kalmış ki En son 2008'de alakasız maddeleri değiştirildi Ondan önce 2004'te değiştirildi <gülüyor> Zaten madde. yani bu konuyla alakasız maddesi. Son 1950 küsur 54 sanırım kanun tarihi zaten Dolayısıyla biraz güncellenmesi gereken bir kanun Yani hani buna bir çözüm bulması lazım Çünkü yaratıcı endüstriler bu tür şeylerden çokça çekiyorlar Müvekkil sorduğunda yani biz mesela Birçok siteden veri toplayan ve kendi sitemizde daha böyle bir genel bir site yapmayı düşünen bir işte fotoğraf sitesiz müzik sitesiz Bunun çokça örneği var dünyada yabancı sitelerde. E diyoruz ki o zaman hani Türkiye'de bunların yasal olarak alınabilmesi için yazılı yapılması gerekiyor sizin bu. Mailleşsek olmuyor mu diyor. E diyorum teorik olarak olur ama hani adam dava açar mı açar. Yani adamla mailleşmiş bile olsan okey bile vermiş olsa maille. Bizim kanunumuza göre ve yargıta içtihatına göre bu fikri hakların korunmasında iyi niyet hiçbir şekilde önem arz etmiyor. Yani sizin iyi niyetli olmanız karşı tarafla mail ile konuştum karşı taraf bana maille onay verdi demeniz bile sizin o hakkı ihlal ettiğinizi yani yazılı sözleşme yapmamış olmanızı geçer sıkılmıyor. Orada bir tek ihtimalimiz var dürüstlük kuralı yani adam bana mail attı ve mail ile elektronik imzasız mail ile Tamam kullanabilirsiniz dedi şimdi tuttu dava açtı bu dürüstlük kuralına aykırı deyip zorlayabilirsiniz bir ihtimal bu tür zorlamalara gerek kalmaksın ve Türkiye'deki buna ilişkin sektörün piyasanın gelişmesi girişimlerin bu alanda çoğalması ve Türkiye'nin de kendi sosyal medya dev şirketlerini çıkarabilmesi için kanunların da ...o dev şirketlerin çıktığı ülkelerin kanunlarına benzemesi... ...dinamik olması gerekiyor yani. Buna katılıyorum elbette ama... Hani ...bir de şeytanın avukatlığını yapmak adına Tabii sadece... Ki. ...şeyi de düşünüyorum... ...hani gördüğüm kadarıyla... ...Türk kanunları... işte ...benzerini görmeye çalıştığım... ...ya da algıladığım kadarıyla... ...İngiltere Amerika'dan farklı olarak... ...çok daha... ...sıkı ve çok daha... ...kendini emin olacak... ...bir yapıya sokmaya çalışıyor... Oysa elektronik posta da iyi niyet söylediğimizde sonuna kadar katılmak da birlikte e, sahte elektronik posta yalamak çok kolay hepimizin bildiği gibi teknik olarak söylüyorum bunu. Tabii, tabii. Yok Dok ispat etseniz bile o kişinin gönderdiğini adam da söylese bile yine de iyi niyet kabul etmiyor. Yani orada öyle bir sıkıntı Hı -hı. varmış gibi geliyor. Ama aslında çok kolay yöntemler var. Elektronik imza dediğimiz şey o kadar zor bir şey değil. Çok ucuz ve kullanımı da aslında nispeten kolay bir şey. Hatta hatta artık kayıtlı elektronik posta diye bir kavram da var Türkiye'de. Ve kayıtlı elektronik posta da adı korkutmasın. Çok basit kullanılan normal web arayüzünden Gmail gibi Yahoo gibi kullanılan bir e, arayüz var. Ve oradan attığınız mail... Kimin attığı ne zaman attığı kime attığı ve içeriği servisi sağlayan şirket tarafından görülmemek üzere içeriği de değiştirilirse o da anlaşılabilecek şekilde içeriği de korunarak muhafaza ediliyor. Ve daha sonra attığınız içerikle alakalı bir uyuşmazlık olduğunda doğrudan geçerli delil kabul ediliyor. Elektronik imzadan farkı doğrudan yasal delil kabul ediliyor. Onunla ilgili hukuki düzenleme yürürlükte de dedi. Tabii mi? ki Epeydir. aynen yönetmelik düzeyinde de olsa Türk Ticaret Kanunu'nda bir madde var. Aynı zamanda kayıt elektronik posta ilişkin e, yönetmelik var. Bir de elektronik tebligatla e, alakalı bir mevzuatımız var. Orada da KEP yani kayıt elektronik posta işaret ediliyor elektronik tebligata e, yarayan bir araç olarak. Bir müzik arası verelim evet, mi? Lütfen. Bugün Pink Floyd dinliyoruz. Dark Side of the Moon albümünden Time.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 94.9 Açık Radyo'da Bilgi çağını Hukuku programındayız. Pink Floyd'dan Dark Side of the Moon, Time parçasının önemli bir kısmını dinledik. Çok uzun olduğu için biraz kesmek zorunda kaldık. Kusura bakmayınız. Serhat Koş ile birlikte bugün biraz telif hakları konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde Creative Commons üzerine geçtik. Ben ikinci bölümü bir ufak soruyla açmak istiyorum. Belki çok basit ve çok aptalca bir sorudur. Özür diliyorum. Bir de Copy Left diye bir kelime var. Onun Creative Commons'la bir ortak ya da farklı yani nedir farkı? Yani bir alakası yok. Şöyle ki aslında Hı. Creative Commons yine yani Copyright'la aynı mantıkta düzenlenmiş bir lisans türü sonuçta lisans verme üzerine bir kavram ve siz pek çok kısıtladığınız çok Aşırı kısıtlanmış bir lisans da verebiliyorsunuz. Creative Commons, copyright mantığına çok yakın bir şey, mantık açısından. Copyleft ise tamamen alakasız bir şey, yani tamamen e, özellikle yazılımlar anlamında kullanılan bir şeydir. Creative Commons daha çok sanat eserleri için yapılır. E, Copyleftlı bir ürün, yani open source olabilir, örneğin kaynağı açık olabilir, herkes o kaynağı ulaşığı olabilir ya da free software olabilir, yani özgür yazılım olabilir bu Dolayısıyla siz özgür yazılımı dağıtabilirsiniz. Herhangi bir e, e, bariyere, sınıra tabi olmaksızın özgür yazılım dolaşabilir. Hiç kimse özgür yazılımın özgürlüğünü ihlal edemez. Yani copyleft copy olaya tersten bakar. Yazılım özgürse, lisansı copyleftse siz o yazılımı asla hiçbir şekilde ticari lisansa dönüştüremezsiniz. Bunu dönüştürdüğünüz zaman ihlal etmiş olursunuz. E, onu bir ticari şeyin içerisinde de zaten kullanamazsınız. Ticari lisansa tabi bir yazılım yaptığınızda buna ilişkin e, Türkiye'de Türkiye için çok garip bunlar ama buna ilişkin davalar vardı. Büyük bir ticari şirket işte bu açık yazılımlardan bir tanesinin içindeki kodları alıp kendi ticari yazılımının içerisinde kullanıyor. Ve buna açık yazılım camiası fark edince buna dava açıyorlar ve e, şirket tabii ki kaybediyor. Yani ticari lisanslı yazılımın içerisinde açık kaynak kod kullandığı için. Sevgili Serhat Koç bak burada bir ricam var. Çünkü deminden beri kullandığımız sözcükler, tamlamalar, sıfatlar acayip bir kavram karmaşası içinde Türkiye'de. Evet. Çünkü genellikle dışarıdan çeviri sözcükler kullandığımız için işte eski kavramlara batıdaki veya... Çok uluslu hukuk düzenlerindeki sözcükleri uyarlamaya çalışıyoruz veya uygulamaları. Böyle kafa karış bir <gülüyor> duruma geliyor ortada. Evet. Bir kere tehlif hakkı. Her şeye telif hakkı diyor insanlarımız. Hı hı. Telif hakkı sadece patentini bir alacağız diyorlar hatta çoğu bizim karşılaştığımız ha. şey budur. Her şeye patent deme kavramı. Telif ede, markaya da, coğrafi işareti de, tasarıma da, faydalı modele de, bunların hepsi değişik kusullar. Hepsine patent deniyor ülkemizde. Şimdi onu neyin karşılığı kullanıyor Türkiye? Yani Türk insanı. Copyrightın karşılığı. Daha doğrusu copyright kopyalama evet. hakkı. Evet. E, onu telif diye şey yapıyoruz evet. e, genellikle. Evet. Telif e, fikri mülkiyet haklarından bir tanesi halbuki, değil Hı. mi? O, o tabii konuda tabii. bir açıklama yapalım, yapar mısın? Yani çok detaylı bir şey bu ama Çabuk kanunda birçok haktan bahsediliyor. Haklar aslında iki tane, iki tür, biri mali, biri manevi haklar. Telif hakkı dediğiniz gibi, hani kopyalamaya ilişkin bir hak. Bahsediliyorsa eğer telif diyoruz biz buna Genelde ilim edebiyat eserleri Hakkında kullanılan bir şeydir bu Ya da musiki eserleri hakkında ee, Yani kanundaki Mali haklar yani size para Getiren haklar umuma arz Dediğimiz kopyalama dediğimiz işte çoğaltma çoğaltma, çoğaltma dediğimiz Türevde haklardır Bunların ne olduğu Yargıtay kararlarıyla Daha da açığa kavuşmuştur ee, Telif hakkı bütün bunlara topluca Halk tarafından verilen ad gibi kullanımı var aslında Türkiye'de. Ee, evet. Peki ya. bu bizim fikir ve sanat eserleri kanunu. Ki orada fikri mülkiyet diye üst başlık şemsiye Hı -hı. fikri mülkiyet hakkıdır Hı -hı. ki doğrusu bu Hı -hı. belki. Evet öyle. Ee, Tehlif sadece dediğimiz gibi onların bir alt başlığı. Ee, bu kanunun da e, değişim geçireceği söylenir evet, yıllardır. Geçiriyordur da zaten geçiriyor da. Ama bir türlü çıkmıyor kere. ortaya. O konuda bilgi var mı? Aynen. Bizim özellikle takip ettiğimiz kanunların başında geliyor tabii ki. Yani 5651 sayılı internet kanunun yanında 5846 sayılı bu fikir ve sanatisteller kanunu da en çok uğraştığımız kanun ve en son 2004'te Değişti bir taslağı var köşe bucak kaçırdıklarına inanıyorlar bu taslağı biz bu taslağı meslek birliklerine yakın olan insanlardan edinebiliyoruz normalde bunların kamuya açık olması lazım ama nedense mailler öyle atılıyor aman kimseye göndermeyin taslağı diye kültür bakanlığındakiler de öyle taslağa baktığımızda internet kullanıcıları en çok ilgilendiren şey Fransa'da yapılmaya çalışılan Fransa'daki bir yasal yapılmaya çalışılan hadisenin e, hala Türkiye'de o taslakta olduğunu Hado, görüyoruz. Evet Hado piyasasını e, kullanıcının e, girdiği sitede hukuk aykırılık olduğunda kullanıcının internet erişiminin kesilmesine dair bireysel internet kesmeye dair bir madde vardı. Belki değiştirirler son halinde kalmaz yani o uygulaması çok çok zor olan bir şey Türkiye gibi. ...öğrenci evlerinin yoğun olduğu... ...aile yaşantısının yoğun olduğu... ...bir evde 5-10 kişi yaşıyor... Ve ...bir kişinin üzerine olan internet var... ...ve bir tane insan orada... ...işte ilgili yok aykırı girdiğinde... ...o ADSL hattı toptan kapatılıyor... ...erişime yani hani... ...büyük bir yargısının... ...ne bir süreli? İşte sonsu... <gülüyor> Sonsa kadar iyiymiş. <gülüyor> o kişi gidip bir daha ADSL hattı alamıyor... ...büyük ihtimalle aynı adrese... ...o adreste yaşayan başka bir insan alacak ...tahminimce... ...onun dışında orada... ...noktadan noktaya ağlar diye bir şey geçiyor tasırda ...son bana gelen halinde. Hadi İngilizcesini söyle halkımız daha iyi anlar. <gülüyor> peer peer to... to peer aslında Hı -hı. noktadan noktaya... ...yani işte bu eski uçtan, haller... Uçtan. ...yani kaza, emul tarzı programlardaki bu... ...noktadan noktaya dosya paylaşımının yapıldığı uygulamalar... ...çünkü çok eski halinden çevirmeye çalışıyorlar Avrupa Birliği'ndeki... Halinden çevirmeye çalışıyorlar. Şu anda çok daha ilerlemiş durumda teknoloji. Şu anki halini yazsalar kanun çıktıktan bir ay sonra yeni bir Eskmiş teknoloji olsaydı. bulunacak. Örneğin torrent teknolojisi şu anda geçerli olan teknoloji ama torrentleri doğrudan doğruya sizi hiç uğraşmadan indirmeden torrent teknolojisindeki o dosya parçalarını okuyan yazılımlar var artık. Yani yazılımı açıyorsunuz. ...bütün filmler gözüküyor, tıklıyorsunuz... ...film başlıyor, hiçbir şey indirmiyorsunuz. Deep not, Murat der ...Torrent Teknolojisi nedir? Anlatır mısın rica etsek? E, torrent Teknolojisi... E, ...bir büyük, genellikle küçük olduğunda... ...anlamsız hale geliyor. Büyük bir e, dosyanın... ...küçük olduğunda kullanımı farklı. E, küçük küçük parçalara... bölünmesi birinci aşaması... ...ikinci aşaması... Dijital dosyadan bahsediyorum. Evet. Müzik dosyası olabilir. Müzik dosyası bir en çok gördüğümüz Metin hali, e, hani bugünlerde en çok ortaya çıkan hali filmler özellikle. Video. E, yüksek çözünürlüklü işte e, HD denen HDY denen ya da Söyle, daha üstü. Söylediğim programda açıyorsunuz, hani binlerce film en yüksek HD çözünürlüğünde... tıklıyorsunuz, 10 saniye içinde başlıyor. Ve hani dolayısıyla bir hani hep bir e, film. İndirmek indikten sonra hadi bitti bitmedi bittikten sonra hadi şimdi o bitti bana geldi hadi şimdi basalım izleyelim var ya ya da vardı ya. Ee, şimdi artık e, bu yeni. O peer to peer işte değil mi? E, uca. Aslında hala aynı mantık altında yatmakla birlikte o teknolojiyle beraber e, çalıcı oynatıcı evet. e, yazılımların da bir araya birleşmesi sayesinde. ...bastığınız anda... ...kısa bir süre sonra 10 saniye deminki... ...örnünlük de Serhat Koç'un örneği... ...aslında siz söz konusu filmin... ...başlangıç kısmını indirmiş... ...ve başlamış oluyorsunuz. Siz oyunu izleyene kadar... Arada ...sonraki indirmeye parçalar indirmeye devam geliyor. ediyor yani. İndirmeye devam ediyor. O indikten sonra onu kendi... Hiçbir yerde durmuyor. Yok, hayır, musun? Durmuyor işte. i̇şte zaten o nasıl durmuyor? O. Nasıl oluyor? Söz konusu yazılım aslında teorik olarak... ...günün sonunda siz bir filmi başından sonuna kadar izlediğinizde... ...o film başından sonuna kadar bilgisayarınıza e, inmiş oluyor. Ka Ama söz kaşe, konusu... Kaşe. Evet, siz ulaşamıyorsunuz. Ama söz yazılım, ön bellekle ön bunu bellekli. tutuyor. Ve hatta oynattıktan sonra o oradan kayboluyor, gidiyor, siliniyor, gidiyor. Dolayısıyla hani bunu ben kaydedeyim ve başka bir şey yapayım söz konusu değil artık. Ama bir daha görmek istersen gidip bir daha varlanıp bir daha, aynı daha görebilirsin. Elbette. E, ...ön bellekte şöyle... duruyorsa daha hızlı gözükmez mi? E, Ön bellekte durmuyor... ...yani siz izleyene kadar duruyor... ...izledikten sonra gidiyor... Yani mu ya? Video Uçuyor izleme mu? sitelerine benzeyebilirsiniz... Evet. ...yani YouTube'daki... ...Vimeo'daki tarzın aynısı birebir... Hı. ...bunun şöyle bir avant avantaj mı diyeyim artık... Yani ...şöyle bir farklılığı da var... ...siz filmin başında ilk birkaç dakikasını seyrettiniz... ...bir şüphelendiniz ya ben bu filmi izlemiş miydim acaba dediniz... ...sonra mesela 45 dakika il ileri aldınız normalde indirmeyi beklemeden hı hı. E, otomatik olarak hani yine bir 10-15 saniye bekleyip hı hı. 45. dakikasından seyretmeye devam edebiliyorsunuz e, çok, konuştuk, çok teşekkür pardon. ediyoruz <gülüyor> sevgili Serhat Koç e, gene geliverdik işte evet. programın sonunda bundan sonra zaten bu yayın döneminin son programını yapacağız bir sonraki programda o zaman bazı açıklamalar olacak. Geliyor <Çok, gülüyor> açıklamalar. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkürler. İyi haftalar efendim. İyi haftalar.